1862 numaralı konu, sahip bin akra ile askerlerin ummadıkları yerden servet sahibi olmaları, Hz. Ömer beni medayine vali tayin etti, medayinde Kisra'dan kalma sarayda otururken duvarda kabartma bir resim gördüm, o şekil parmağıyla bir noktaya işaret ediyordu, benim kalbime geldi ki, bu şekil bir hazine göstermektedir, kalktım, oraya eştim, büyük bir hazine çıkardım, Hz. Ömer'e bu meseleyi yazdım ve bu, Allah tarafından bana verilmiş bir hazinedir, Müslümanların bunda herhangi bir hakkı yoktur, dedim, fakat Hazreti Ömer bana şunları yazdı, sen Müslümanların emirlerinden birisisin, onu Müslümanlar arasında taksim et.